Evet açık radyodasınız açık programı içerisindeyiz ve hafta başında da duyurmuş olduğumuz gibi bu akşam İkametgah Kadıköy konuşacağız. Önümüzdeki yarım saatlik blok boyunca dört tane konuğumuz var zira kolektif bir işten bahsediyoruz İkametgah Kadıköy dediğimiz andan itibaren. Evet toplam beş partneri olduğunu söyleyebiliriz bir eksikle buradayız. Funda Karadağlı, İbrahim Gürman, Nazan Haziri ve Murat Seçkin bizlerle beraber sırasıyla Piha, Haş, Asfalt ve Kargart'tan Hoş geldiniz bulduk Hoş bulduk Hepiniz evet, İkametkar Kadıköy 25'inde başlayacak bir etkinlik serisi içerisinde sergileri, panelleri ve ilerleyen günlerde de konserleri de barındırıyor Hatta bir de ses kataloğu olduğunu da duyup buna da e, ayrıca da sevindik. Onu da e, söylemeliyiz. Evet şimdi her birinize söz vermek isterim. Öncelikle birlikte olma e, durumunu belki açmak lazım. Ama bununla beraber e, herhangi birisi de temsilci olarak, e, bileşenlerden herhangi birisi de temsilci olarak öne çıkmıyor. Bir eşitlik durumunda var. Evet yani bir bağımsız kolektiflik hali içerisindeyiz. İkametkâh Kadıköy fikri. Nasıl bir e, yerden çıktı Ve bu kolektifliğe vardı Bunu sormak istiyorum Taşkeleri'den evet, İbrahim Gülmen yani, e, evet, Şimdi e, biz daha ile e, Daha fazla sanat izleyicisini çekmek Amacıyla e, Sadece ortak açılışlar yaparak yani Açılış tarihlerini aynı zamana denk getirerek Biraz da e, insan çekmeye çalıştık Sanat alanlarımıza e, Olumlu da sonuç aldık Yani e, Oraya gelenler bize de geliyordu Bizden oraya gidenler oluyordu Küçük bir sanat haritası bile yapmıştık o açılışlar için. Hı hı. Daha sonra diğer mekanların da buna katılabileceğini düşündük. Yani daha büyük bir platforma taşımaya gerektiğini hı hı. düşündük. Daha sonra ile görüştük ve diğer mekanlarla da görüştük. Asfalt, İstanbul hatırası. Bugünkü ikametki arkadaki oluştu yani hepimizin ortak çalışmasıyla tabii ve katkısıyla evet, uydurumu aldık. Ufak özetlersek esasında e, Kargart'ı e, biliyoruz. Hem bir sergisi onun, hem de konser mekanı. Aynı zamanda bir dergisi de olan bir kültür merkezi. Bunun haricinde galeriden e, bahsediyoruz. Haş Galeri ve Asfalt dediğimiz yerde Piyada da sanat kolektifi gibi bir kavram hmm, benzeri karşımıza benzer gene esasında etkinlikleri oluyor. Evet etkinlik, etkinlikleri olan evet. ve bir de Hatıra Merkezi var İstanbul İstanbul'u. Hatıra Fotoğraf, mer fotoğraf Merkezi eee Altan Balın'da zannedersem inisiyatifinde olduğu bir yer. Evet yani böyle de esasında peki bu farklı alanların Ortak üretimi neydi şu ana kadar? Kadıköy'ün hep kolektifliğinden bahsedilir. Ben şunu merak ediyorum. Kadıköy'de sanat mekanı dediğimizde hep bir, e, genellikle bir alternatifle işaret edilir esasında. Bu e, iddiayı ancak oraya gittiğinizde yani yaşayarak bir şekilde görürsünüz. Çok da böyle kanıtlanır, elle tutulur böyle hani sosyolojik kanıtlar var mı bilmiyorum. Yani Kadıköy'lü olmak konusunda siz kendi yaşadığınız profesyonel tecrübe üzerinden neler söyleyebilirsiniz Kadıköy'de sanat üretmek ya da sanat üretimini işletmek bunun karşı tarafta yapmaktan neden farklıdır? Sıkça sorulan bir soruyu ben en başında sormak istiyorum. Aslında hepimizin ortak şeyi e, ticaretlektan biraz uzak olması. Tabii ki galeriler için bir ticaret var işin içinde ama sanki daha az ön plana çıkıyor. Daha çok hani bir şeyler yapalım, şeyler çıksın, ürün çıksın, gösterelim bunları. ...ticari kısmı ikinci planda kalıyor. Kadıköy'ün bence en önemli farkı bu. Hı hı. Evet, yani biz daha fazla sanatçının özgürlüğüne, bağımsızlığına yatırım yapıyoruz kendi olarak iş üretmesine sanatçının vurgu yapıyoruz. Hatta İkametgah Kadıköy birlikte ve bağımsız dememizin nedeni evet. de o. Genel trendte konseptli sergiler yürüyor Avrupa yakasında. Yahut da dediğiniz gibi ticari ağırlığı fazla olan sergiler yürüyor. Biz ticari ağırlığı çok çok geri plana atarak ve de hatta konsepti bütün sanatçıları ortak, ortak bir konsept altında yönlendirmeyi de geri plana atarak hı hı. sanatçının kendi bağımsızlığı her bir sanatçının birey olarak kendi bağımsızlığı içinde ve her bir e, mekanın da sanat mekanın da kendi bağımsızlığı içinde. Ama yine de kolektif bir birliktelikte buluşmayı düşündük Hikametgah Kadıköy'de birlikte ve bağımsız diyerek. Evet yani burada. Farkımız bu. Hı hı. Evet Hikametgah Kadıköy'de. Zaten var olan bir üretimin bir yandan yoğunlaşmış hali olacak e, galiba. Ama ortak bir konsept gene de güdülmekte mi? Bu arada her tek tek nasıl bu etkinliğe katkıda bulunulacak belki ondan bahsedilebilir. Piha e, neresinden tutuyor İkametka Kadıköy'de? Piha'da şu anda 18 kişilik e, bir sanatçı kadromuz oluşacak. E, güncel sanata öncelikle ağırlık veren gençler ve ...bu konuda hani ustalaşmış artık hocalarımız. Hı hı. E, isim vermek gerekirse işte Mürteza Fidan, Nazan Hanım bizde olacak. İşte Kurucu Koçanoğlu, Gaye İnal gibi hocaların yanı sıra. Taşkın Esin, Arda Yalçın, Hande Şekerciler gibi e, daha genç sanatçılar da bizimle birlikte olacak. E, buradaki tek konsept aslında Kadıköy'de üretiyor ve Kadıköy'de olmayı tercih ediyor olmak sanatçılar açısından ve galericiler açısından. Bunun yanı sıra bir de bir e, söyleşi gerçekleştireceğiz Fırat Arapoğlu'yla. O da video sanatı üzerine bir hı hı. E, söyleşi olacak. Hı hı hı. Bu kadar şimdilik bundan hı. bahsedebilirim. Asfaltta da yine aynı şekilde 18 kişilik bir sanatçı grubu var Çok genç ve yaşlı ve orta kuşaktan sanatçıları bir arada sergileyeceğiz Tülin Onat da var, Bahar Kocaman, Kemal Tufan da var Ama belki adını hiç duymadığınız ya da yeni yeni duymaya başladığınız gençler de var Ve biz sanat alanında herhangi bir sınırlama gözetmedik Yani ilustrasyon da göreceksiniz, resim de göreceksiniz Video artta göreceksiniz hatta performans da ıı, olabilir. Evet. Ee, bunun dışında üç tane söyleşimiz yer alacak. Bir tanesi 28 Ocak'ta Beral Madra'nın yapacağı <gülüyor> saat 3'te, onu da buradan duyurmak isterim. Çağdaş Sanat'ta rating sorunu üzerine. Hı hı. Ee, i̇kincisi 4 Şubat'ta yine saat 3'te kentsel dönüşüm ve e, alternatif sanatçı örgütlenmeleri üzerine Feyyaz Yaman'ın konuşması. Hı hı. 11 Şubat saat 18'de de Zahit Atam'ın Yeni Türkiye sinemasının entelektüel, felsef felsefik ve estetik kökenleri üzerine bir söyleşisi. O da e, akşam 6'da, 18'de. Taş'ta <gülüyor> devam edebiliriz. Evet, Taş'ta devam edebiliriz. İbrahim Azavel sözü almıştı. Evet, yani e, Haş'ın e, farklı bir yapısı vardı. Tabii daha önce yani, hostelin içinde bulunan bir galerisi evet. vardı. İlk binası hosteldi. O yüzden yani e, gençlere genç sanatçıları ağırlayarak... E, yurt içinden yurt içinden e, sanatçıları ağırlayarak e, bir takım sergilere başladık. E, bu sergi için de hep geçmişte çalıştığımız sanatçılar ve ilk defa bu projeyle çalışacağımız sanatçılar var ama yine e, genel olarak hepsi genç sanatçı olarak tanımlayabiliriz. 32 e, sanatçı olacak. Yani binamızın başka bölümlerini de sergi alanına dahil ettiğimiz için e, fotoğraf, illüstrasyon işleri bir katta e, genelde diğer işler galeri katında şeklinde sergilenecek. Evet. Kargart'ta da yaklaşık şu an 19 sanatçı kesin katılıyor oh. bizde de çok farklı disiplinlerde işler olacak hı hı. Ee, bizdeki tek fark e, ayın 16'sından itibaren e, Şubat'ın konser serisi var 4 gün sürecek her gün 3 grup veya sanatçının katılacağı aynı zamanda arka oda ve dünyada da gerçekleşecek konserler var işte Alper Maral var DDR var e, Halim'den konananlar var Hayvan Sarayı var Genellikle Kadıköy tabanlı. Evet. Kadıköy'de çalışan veya Kadıköy'lü olan grupları seçtik. Hı hı. E, müzik hayvanının ses kataloğu nedir peki? Biz gördüğümüz zaman merak ettik ve çok evet. da anlayamadık e, aslında. Ses kataloğu, müzik hayvanı Eray Düzgün söyleden çıkan bir fikir. Hı hı. E, özellikle bizim Kadife sokaktaki, bu Kadıköy'de Barlar Sokağı diye bilinen sokaktaki birçok mekana girip günlük kayıtlar alıp bunları üzerinde bir ses bankası ...ses kayıdı oluşturdular. Hı hı. Ee, bildiğim kadarıyla kayıtları bitti. Ee, bir hafta içerisinde de çıkaracaklar zaten. Güzel bir fikir oldu bence. Evet, öyleymiş gerçekten. Evet, ses bankası yani ulaşılabilir halde olacak. Tabii tabii. Kâmet, kâmet. Zaten e, basılacak evet. da Aslında. bu. Aynı zamanda CD olarak basılacak. Hı. CD olarak basılacak. Sergide de dağıtılacak galiba tabii, değil mi atışılışta? Hı hı. Evet. E, gününe gidersek tekrar 25'inde dedik... Tek bir mekanda mıydı açılış? Birçok bir mekanda. Hayır, hepsinde aynı Ortak anda. Ortak yapacağız açılışı. Hı -hı. Ortak olacak. 25'inde akşam. Siyaretçiler gezebilir. Bir Kendiler mekanda olabilir. bir mekanda. Ulaşabilirsiniz. Evet. evet. Hatıra merkezini de bu evet. arada hani gıyabında belki Hı -hı. almak. E, kim üstüne almak ister bunu? Neler oluyor diye belki Murat Kısacık. E, İstanbul Hatırası fotoğraf merkezinde 3 e, tane sergi olacak. E, Hı -hı. Çünkü orada şey yapmak istemedi. Hı -hı daha doğrusu e, fotoğraflar birbirine karışmasın diye 3 tane ayrı ayrı sergi yapılacak 3 kişinin hı. onun dışında e, film ve kısa film gösterileri olacak hı. ve fotoğraf çekimi e, kamera teknikleri üzerine de e, paneller olacak peki o zaman hani somut kısmı mümkün olduğu kadar konuştuk bu arada daha var da serginin açılışına uzun da sürecek Şubat'tan bahsediyoruz konserler için geri geldikçe biz de eğer becerebilirsek müdahaleleri zaten yayında yaparız o yüzden hazır sizi bulmuşken benim temel kafamdaki daha doğrusu bizim ortaklaşa derdimiz Kadıköylü olmak mevzu biliyorum belki çok sıkılmışsınızdır ama e, az Funda Kadıköy'de olmayı tercih ediyor e, olmaktan bahsettiğin içinde belki ilk başta sana da sorabilirim ama hani bir yandan Kadıköylü sanatçı olmaktan da e, bahsediyoruz Tercihi neye bağlıyorsun onu, ee, onu çok merak ediyorum. O yani... tercihi huzura bağlıyorum biraz açıkçası. <gülüyor> Trafiğin olmamasına bağlıyorum. Ben de önceden Cihangir'de oturuyordum buraya taşınmadan önce. <gülüyor> ee, buraya geçtikten sonra bir baktım ki hani gerçekten insanlar artık buranın keşmekeşinden kaçıp... ...üretmek için daha çoğunlukla Katıköy'e evet. doğru bir yol haritası çiziyorlar. <gülüyor> ee, çok farklı orada olmak tabii ki buraya oranla hani e, rahatsız edinmiyorsunuz. Gerçekten istediğiniz sergileri yapabiliyorsunuz. İşte polis kapınıza dayanmıyor gibi <gülüyor> durumlar yaşıyorsunuz. Ee, o yüzden çok daha rahat istediğiniz gibi sergileri açabiliyorsunuz. Sanatçılar da öyle. Hani kendileri de evet. konuştuğumuzda çok rahat üretebildiklerini söylüyorlar. Evet. Yani henkameden uzakta olmak. Evet. Biraz hiç... İstanbul için lüks ama <gülüyor> orada yaşayabiliyoruz bunu. Evet. Kargart da bu arada Mesela alternatif sahne olarak görüyoruz. Yani çok da ayrımcılık yapmayan Bir sürü iyi iş yapmaya çalışan insan var gitar kafede. Buna tabii, e, tabii. dahil olmak üzere illa illaki öyle ama. Siz mesela oradaki müzik sahnesi hakkında. Çoğu grup mesela e, demo yayınlıyor. Albüm aşamasına geçemiyor. Mesela o açıdan ses ansiklopedisi de epey e, önemli. Hani Tayfun bir süreçte işte, evvel fanzinde çıkan süreçte işte, Kadıköy Sound diye bir şeyden bahsedilemeyeceğini henüz. ...söylemiş ama hani bunu da... ...doğru söylemiş. Evet. <gülüyor> ama her Kadıköylü müzisyende de... ...en azından buna dair bir şey var. E, niyet belirtisi. Kadıköy sounda dahil olmak belki de. Ya o aslında sound değil de... ...daha çok bir duruşla ilgili bir şey sanki. Bana <gülüyor> öyle geliyor yani... E, ...ruh haliyle ilgili. Ama tabii ki bu... ...seslere, melodilere, her şeye yansıyor. Dinlediğiniz zaman bu Kadıköylü diyebiliyorsunuz. Evet. Belki de ben Kadıköy'de yaşadığım için... ...öyle diyebiliyorum ama... <gülüyor> o ...çok hissettiren bir şey kendine ya bir şekilde Kadıköy'de nasıl oluyor bilmiyorum ama sanki bir filtre var ve o egolar çat diye iniyor ve herkes <gülüyor> böyle hadi çalışalım bir şeyler yapalım. Özellikle bu 90'larda, 80'lerde Akbar döneminde filan evet. hep bir şey vardı. Herkes böyle bir proje peşinde koşuyordu. Hadi grup kuralım, hadi şunu yapalım, evet. hadi proje yapalım filan filan diye. Evet. Özellikle o jenerasyon artık bir şeyler yapmaya başladı. Biraz geç kaldı ama <gülüyor> yani sonunda vakti geldi bir şeyler yapmaya başladı. Dediğim gibi o egolar Düşüyor bir şekilde. Yani herkes bir arkadaş oluyor. Kadıköy'de. Çok ilginç. Evet. Bir kendi kendine gelişiyor bu. Evet. Özellikle evet. Fundanın dediği gibi huzur. Gerçekten huzurlu. Evet. Yani mesela hani Akma ve civar çoktan temizlendi. Tabii evet. yani evet. orası bambaşka yer oldu. hani belki daha yukarıya doğru kaydı bir şekilde yani orada bir kütle var ve o kütle Ur gibi. Yer de değiştiriyor bir yandan. Şu an metrodan sonra ne olacak onu hiç bilmiyorsun. <gülüyor> <Evet>. Kaygıyla da, <gülüyor> da bekliyorsun. Şey <gülüyor> Bağlantı kolaylaşacak manasında söylüyorsun. <gülüyor> Bu yaka kadar kozmopolit değil. Daha insanlar birbiriyle tanıdık. Daha çok rastlaşıyorlar insanlar birbiriyle. Daha böyle bozulmamış. yani Buradaki hızlı değişim orada yok. Yani bildik tanıdık yerler uzun süre bildiğimiz tanıdık yerler. <gülüyor> öyle mekanlar çok. Bu orayı bizim için çok daha böyle bir ev çok daha tanıdık bir yer haline getiriyor. Belki işte Murat'ın dediği böyle hemen arkadaş verme hemen egolarını indiriverme, hemen birlikte bir şey yapıverme duygusunu daha güçlendiren bir atmosfer var Kadıköy'de. Hı hı. Evet. Yani burada hı hı. demin de senin söylediğin sizin de vurguladığınız bir farklı türden bir birliktelik var. Sükunetten de kaynaklanabilir e, bu aynı şekilde. Ve şimdi bunun e, somutlaşmış hali işe dökülmüş halde ikametgah Kadıköy olacak ama bir de tabii bunun devamlı sorusu da e, var evet. aynı şekilde. İkametgah Kadıköy 2 hakkında e, ne olabilir? Tabii sonuçta serginin vücuda gelmesini hani biz belki görmek için bekleyebiliriz ama siz söyleyebilirsiniz. İkametgah Kadıköy 2'nin olma olasılığını görüyor musunuz? Neler var aklınızda? Olma olasılığı değil. Olacak zaten kesinlikle. <Gülüyor> kesin Proje ilk başından beri bunu yani zaten. Bu, e, bu seri bitsin Şubattan sonra biz direkt oturup zaten bir dahaki seneyi konuşmaya başlayacağız. <gülüyor> evet. Ama e, şimdi bazen yanlış anlaşılıyor. E, bizim aslında derdimiz sadece Kadıköy değil, biraz Anadolu yakası. Evet. Yani Kadıköy sadece bir isim orada. E, belki bir dahaki sene bütün Anadolu yakasını kapsayacak, oradaki bütün sanatçıları kapsayacak, daha büyük bir iletişim ağına sahip olacağımız hı hı. E, bir şeyler yapacağız. Büyük ihtimalle konseptli bir şeyler olacak bu sefer. Yani bir Tabii, manifestosu bu. bir şey olacak. Hı hı. Bu bu sefer biraz daha rahat bıraktık çünkü herkese. Ee, bakalım göreceğiz hep beraber oturacağız. Evet. Belki bu kadar kalmayacağız 15-20 mekan daha eklenecek. Evet. Hı, yani öyle bir derdimiz öyle. yok. Biz kurucuyuz işte bunu yapacağız falan diye bir şeyimiz yok. Hı. Biz böyle bir şey koyduk ortaya bunun üzerinden ilerleyeceğiz büyüyeceğiz. hatalarla beraber <gülüyor> ne yapılabilir <gülüyor> yenisinde? Peki sokan etkinliğe dahil olması konusunda fikrin, fikriniz nedir? Yani sadece... E, Sanat kötü sanat mekanlarının değil de mesela hani orada esnafta kullanılan ilişki de çoğu zaman daha farklı esasında ya en, da parkla en, en çok istediğin hani... şey de o. Evet. Başlangıçta çok konuştuk bunu ee, yapalım işte bakkalı marketi berberi her şeyi dahil edelim diye ama hı hı. E, işte zamanlama yüzünden vakit kaybedeceğiz diye bu işlere girmedik ama o mutlaka kafamızda var. Yani sadece bir galerilerde veya mekanlarda olacak Hı -hı. bir şey istemiyoruz. Hatta direkt sokan kendi içinde sokak sokakta olmasını da istiyoruz. Evet. Her şeyin. Evet. Belki Hı -hı. daha karnavala yakın bir şey de olur. Eski gibi. zamanlardaki gibi <gülüyor> da de deneyebilir. Olabilir. İkincisinde biraz daha oturacak tabii. Muhtemelen Aa, mevsimi Uludurum. de uygun bir zaman seçip dediğiniz. Evet. Gibi. evet. Sonuna geliyoruz. Geldik hatta. Son sözleriniz varsa almak isterim. 25'inde açılacak ikametgah kadık öncesi sizi biraz erken de olsa almış olduk önceden duyuralım diye ajandalarına yazması için dinleyicilerimizin var mı eklemek istediğiniz bir şeyler? Murat'la konuştuk. Vallahi herkesi bekliyoruz. Evet. Herkesi, bekliyoruz. Evet. herkesi bekliyoruz. Rahat olun gelin. gelin. Problem yok. <gülüyor> Problem yok. Evet, 25'inde açılacak bir kere daha söylemek gerekirse Asfalt Artkaderi'den Nazan Hazreti beraberdi. Kargart'tan Murat Merti Seçkin, piya Kolektif Sanat'tan Funda Karadağlı ve Haşkaderi'den de İbrahim Gülman. Bu akşam konumuzdu. Teşekkürler bir kere daha. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Geldiğiniz için şimdiden elinize sağlık. Sağ, teşekkürler. Sağ olun, teşekkürler. teşekkürler.